Serem Müslümanlar planını kısaca arz ettiğim gibi Allah'ın mukaddes kitaplarına iman akılla nakille onların teyit edilmeleri payandalanmaları hususıyla bunlar arasında bütün kitapların hastikine medar olan bütün kitapları doğrulamak ona bağlı bulunan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın akıl karşısında, mantık karşısında gelişen hadiseler, ilimler karşısında terbiye ettiği cemaat karşısında insanların ruhlarına inmesi nefislerini keşfetmesi karşısında izahını ona imanı onun Allah kelamı olduğunu size takdime çalışacağım. Aylara bağlı bu uzun bir kısım hususların hülasasını burada arz etmek size ve sadece bugün arz edeceğim şeyden ibaret olmadığını göstermek çok zor. Belki her gün yeni gelen cemaate bütün yönleriyle, bütün hususiyetleriyle Kur'an-ı Kerim'i anlatmak icap eder ama bir kere gelen sadece bir yönünü duyar ve zanneder ki Kur'an bundan ibarettir. Çepe çevre bütün hayatı içine alan, ilimlerin mebdeinde ve müntahasında bulunan bütün ilim dallarına dair fezlekelerini takdim eden Kur'an-ı beyan anlaşılması çok uzun zamana bağlı, uzun dinlemelere vabeste, uzun tetkiklere ve okumalara bağlı bir husustur. Cenab-ı Hak bu mevzuda bu ibadette bize sabır ihsan buyursun tetkike tahkike imkan vahşeylesin. Bir evvelki derste Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beya'nın Allah nezdindeki kıymetini, değerini benim çok da ölçü olmayan öğretmim anlayışım içinde arz etmeye çalıştım onlara dayanarak. Resul Ekrem aleyhisselatü vesselamın nazarında Kur'an-ı Kerim'in büyük hep beraber bir bakış yapmış olduk. Unsuz serdi hayatın ailevi hayatın, içtimayı hayatın olamayacağını, cemiyetin zehirleneceğini, hayatın keşmekeşliğe maruz kalacağını, anarşinin hüküm ferma olacağını kısaca arz ettim. Kur'ansız yeryüzünde kargaşalıklar olacaktır, huzursuzluklar olacaktır. Bu sadece mücerret bir iddia değildir, yığın yığın bizi tasdik eden hadiseler vardır. Kur'an'ın beşerin hayatına hakim olduğu devirdeki huzur ve sükun, sekine ve vekar, Kur'an-ı muzul beyanının rafa kaldırıldığı devirde huzursuzluk, anarşi, keşmekeşlik bizi tasdik etmektedir. Kur'ansız küreye arz aklını kaybetmiş bir insan gibidir, mecnun gibidir. Bugün olmasa yarın başka bir tarafa çarpacak da parçalanacaktır. Kıyametin kopmasının, sistemlerin birbirinin içine girmesinin, bütün alemlerin atomlar halinde parçalanmasının, dağılmasının, ışık dalgaları halinde sağa sola gitmesinin temelinde de esasen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünden ayrılması vardır. Yeryüzü kendisine ait manayı ifade edemedikten sonra mevcudiyetinin manası kalmamış demektir. Yeryüzünde Allah'a aynı olacak insanlar olacak. Kur'an'ın ahlakıyla yaşayan insanlar olacak ve insanın yeryüzünde ispadi vücut edişinin hikmeti gösterilmiş olacak. O zaman Allah yeri bir beşik gibi sallamaya devam eder. Allah yeryüzünde insanlar yaratır. Bu mana, bu maksat ve bu hikmet alt üst olduğu zaman yeryüzünün vücudunun hizmeti kalmamış demektir. Binan Ali kıyametin temelinde dahi Kur'an'ın, Kur'an ahlakının, Allah ahlakının yeryüzünden silinmesi vardır. Cenab-ı Hak kıyametten bin beter o eyyamı bize göstermesin. İman ve Kur'an dolu hayatla yaşamaya bizleri muvaffak kılsın ahir ömre kadar. Bunları az dahi olsa arz edip dikkatinizi çekmiştim. Bu derste de inşallah Teala onun çeşitli yönlerini anlatmaya başlayarak ilk derste belatını, ifade üstünlüğünü, uslubundaki haşmeti arz etmeye çalışacağım. Kur'an Allah kelamı olması itibariyle beşerin sözlerine benzemez edası, beşerin edasına benzemez. Maksatları dile getirmesi, ifade etmesi, beşerin maksatlarını ifade etmesi ve dile getirmesinin çok üstündedir. Ölçülmeyecek kadar üstündedir. Kur'an, insan hissiyatına ve ruhuna dair meseleleri tahlil ettiği zaman insanın ruhu zemzem teşerrüp ediyor gibi bir haz duyar. Kur'an, içtimai hayata ait meseleleri tasvir ettiği zaman ...bütün içtimai hayattaki dalgalanmaları tablo tablo insanın nazarına arz eder. Bunlar Kur'an'ın üstün ifadesindeki hakikatlardır. Ben bildiğim bir dille size konuşurken... ...kaldı ki sizler her an beni tanıyan, bilen, kameti kıymetimi bilen kimselersiniz. Yani ne benim ne de sizin sıkılmanızı gerektiren bir şey yoktur. Müminiz, siz benim boyumu bozumu biliyorsunuz, ben de sizi biliyorum... Böyle bir cemaat karşısında benim sıkılmama hiç yüzüm yoktur. Ama burada yine düşündüğüm, hesap ettiğim, planını yaptığım, tasavvurunu yaptığım meseleleri size takdim ederken çok defa dille ifadem kafi gelmiyor da el ayak hareketleriyle, ceslerimle, mimiklerimle bunlara renk katıyorum. Bu renkleri tasavvur ederek siz benim söylediğim sözlerin içine girmezseniz, giremezseniz sözlerin sadece yarısını anlamış olacaksınız benim şu parmak hareketimi eğer dikkat nazarınız almazsanız, bunu da kafanızın bir tarafına koymazsanız, sözün sadece yarısını anlamış olacaksınız. Mimikler, sözler, sesin tonu, edası, vurgular vesaire, bütün bunlar konuşmaya yardım eden şeylerdir. Ama ifadede, yazıda bütün bunların hepsi kaybolur. Buna rağmen Kur'an kendine has karakteristik edasıyla ifadesiyle. Meseleyi öyle tasvir eder ki o konuşurken onun mimiklerini görürsün. El ayak hareketlerini görürsün. O konuşurken cemiyetleri dalgalandırdığını görürsün. Senin kanının, damarlarının içindeki kanın üzerinde, kanın içinde al yuvarlı ak yuvarlıya oturmuş görüverirsin onu. Kalbine beraber verdiğini hissedersin. Beynünün fakültelerine beraber gittiğini duyarsın. Bu Kur'an'a has bir keyfiyettir. Böyle olması gayet normaldir çünkü o Allah kelamıdır. Ama meseleyi mücerret bırakmamak için bugün ifade üstünlüğü, haşmeti, beyan tatlılığı, garipliği ve bedaati arz etmeye çalışacağım saca Önümüzdeki derslerde de sırasıyla telmihte bulunduğum, işarette bulunduğum hususları arz edeceğim. Planımı bir kardeşe ettiğim zaman dedi bu bir sene sürer. Bir sene ömür verirse Allah Kur'an mevzunda ben de bir sene anlatacağım. Bana ömür vermezse, şevkimi alırsa, siz de şevksizliğe maruz kalırsanız bırakırım bir yerde keserim, başka şey anlatırım. Kur'an'ın belatı takatı beşerin fevkindedir. Belaat sözüyle şunu anlayalım, avamca. Belaatın meandaki tabirini arz etmeyeceğim, avamca. Tarzı ifade, eda olarak, maksudu yerine getirme olarak üstünde söz söylemeye imkan olmayan tarzı ifade demektir. Maksadınız vardır. Bu maksadınızı anlatmak istiyorsunuz, valiye, kaymakama. Khususuyla halk diliyle mürekkep yalamış bir kimseye maksadınızı anlatmak istiyorsunuz. En kestirme yoldan maksadınızı en açık kelimelerle anlatıyorsunuz. Ve bunu anlatırken kemküm etmiyorsunuz. Bir şey yanilerle yanilerle bir şey ilave etme lüzumunu duymuyorsunuz. Efendim efendim haşiyelerinde bulunma lüzumunu duymuyorsunuz en kestirmeden, en az kelimelerle maksadınız en çabuk şekilde o adamı anlatıyorsunuz. Ve onun istihsanına, tahsinine vesile oluyor. Hakikaten maksadını güzel anlattı. Maksadınız köyünüze su getirilmesi meselesi veya köprüsünün yapılması meselesi. Bunu en veciz şekilde anlatıyorsunuz. Maksatların en veciz şekilde anlatılması, en üstün tarzda eda edilmesi, bütün bunları üst üste yığınız bütün beşer akıllarını üst üste yığınız en muhteşem şekilde dile getirilmiş eda edilmiş ifade tarzlarını ve çeşitlerini üst üste yığınız Kur'an belatı ifade üstünlüğü dediğimiz husus karşısında güneşi gören yıldızlar gibi söndüğünü kaybolduğunu göreceksiniz ay gibi sinesini açıp ondan ışık almaya çalıştığını göreceksiniz Güneşin etrafındaki pekler gibi ona bağlılıkla ancak vücut kazandıklarını ve hayatlarını devam ettirdiklerini müşahede edeceksiniz. Söz sultanı Allah'tır. Onun yanında en üstün edayla atılan taş dahi baş yarar. Bülbülün edası ifadesi yanında saksağının sesinin yeri yoktur. Bütün beşer ifadeleri saksağın sesi kabul edin. Dikenliklerde öten saksağın sesi kabul edin. ...ve ilahi ifadeyi güllerin güzelliği karşısında bir gül üzerine konmuş bülbül edasıyla dile getirilen bir aşk, bir şevk, bir insan hissiyatının heyecanı olarak tasavvur edin. Ama bütün bunlar yine bana ve benim edama has şeylerdir. Yine anlatmış olamayız. Biz yakalayabildiğimiz hakikatlerle onları merdiven merdiven yapar, ayaklarımızın altına korsak... Kur'an'ın üstün ifadesi semasına ulaşmış olur anlamış oluruz mübalağa yapmayacağım burada size arz ettiğim şeylerle de yüzde birini arz etmeyi kararlaştırdığım meselelerden birini arz etmekle sizde az çok anlayacaksınız Kur'an'ın ifade üstünlüğüne delalet eder en vazı en açık bir husus şudur avam dahi bunu anlar Kur'an ümmi bir cemaat içinde ilahi ifade olarak nazil oldu ve hükmünü icra etti. O cemaat ümmi bir cemaat. Yani mektepleri, medreseleri, talim ve taallüm mahalleri yoktu. Onların tarihlerini yazacak müverifleri, ve de yoktu. Onlar en muhteşem hadiseleri... Tarihlerinde en kıymetli hadiseleri şiirlerle tespit ederlerdi. Şiir o milletin ticaret çarşısında en kıymetli, en meta idi. Bugün nasıl siyasette, politikada muvaffak olanlar en büyük, en üstün insan gibi arzı didar ediyorlar. Ticarette muvaffak olan kimseler var. Kısa zamanda diyor ki Sabancı bilmem ne ile geldi, bir hammal ipi ile geldi İstanbul'a. Ve bugün bütün Türkiye'yi satın alacak kadar servete sahiptir. Çok becerikli adam diyorlar. Koç nasıl birdenbire hammallıktan, amelelikten, işçilikten bu hale geldi? Ticaret çok raiç bir şey. Ve çok kimselerin adeta ağzının suyunu akıttırıyor. Bu mevzuda teşvik kamçısı oluyor. Siz de çalışın öyle olun diyor. O devirde teşvik kamçısı herkesi şiirde, edebiyatta mükemmel söz söylemeye sevk ediyordu. Daha 5-6 yaşındaki bir Arap çocuğu bu devrin insanlarının çok fevkinde rahatlıkla maksadını ifade edecek bir imtiyaz kazanıyordu. Kur'an böyle bir devirden nazil oldu. Ve bunu yüz defa duymuşsunuzdur. Hazreti Musa Allah'ın salat ve selamı onun bütün peygamberlerin üzerine olsun, Hz. Musa'nın üzerine de olsun. Onun devründe sihir raişteydi. O, mucizeleriyle sihirin karşısına çıktı. Elindeki asasıyla, yedi beyzasıyla sihirin karşısına çıktı. Sihirin dümenini bozdu esasen. Sihirin dümeni bozulunca hakkaniyet zuhur etti. Bunun hakla teyit edildiği ortaya çıktı. Firavun da dize geldi, dize geldiği için af buyurun yobazlığa başladı. Saldırıya başladı, tasalluta başladı, kanunsuz ona müdahale etmeye başladı. Bütün devirlerde küfrün yaptığı şey budur zaten. Hazreti İsa, ruhullah zamanında tababe çok ilerideydi. Hatta esatir halinde anlatılır. Romalılar o gün beyin ameliyatı dahi yapıyorlardı. Adam ölüyordu, kalıyordu, orası bizi ilgilendirmez. Kafatasını açıyorlardı, beyninin bazı parçalarını bozulmuş bazı merkezleri alıyor, kapatıyorlardı. Belki yaşayan da oluyordu. Ama mühim olan mesele, Tabibin, hekimin bir hususta çok ileriye gitmesi, bu noktaya kadar müdahale etmede kendini cesur, cüretli ve kendinden emin olması tıbbın çok ileri seviyeti olduğuna delalet eder. Tıp bugün teşağub etmiş olabilir, çeşitli bölümlere ayrılmış olabilir, değişik şekillerde tekevün onda görülebilir. Fakat o devirde belki bütün tıbba ait meseleler, dahilisi, haricisi, cildiyesi, intaniyesi, hatta ziraat, ...ve hayvan ilmi, baytarlık... ...bütün bunlar hepsi bir kolda müteala edilebilir. Fakat hekimler, tabipler kendilerinden emin ve emin adımlarla ilerliyorlar. Onun için Hz. İsa, ruhullah o devirde ilmin, tıbbın gidebileceği en son noktada söz söylüyordu. O ölüleri ihya ediyordu Allah'ın izniyle... Ölmüş bir kimseye hayatını sürdüğü ve Allah'ın kendisinin nefrettiği hayattan ona üflediği zaman adam dipdiri kalkıyordu ayağa. Nebiler nebisinin devrinde ise ifadedeki sihir, kelimelerdeki hayat meselesi bahis mevzu idi. Bir söze hayat verme bir cemiyeti hemen ayağı kaldırıyordu. Kelimelerde bir sihir bütün milleti büyülüyor, teshir ediyordu. Nabıt gibi bir şairin sözüyle iki cemaat birbirine düşüyordu. Ükaze panayırında aşağı için sırmalı altın yıldızı kürsüler konuyordu. O çıkıyor orada bir sene beklediği halka karşı en müdebbet sözler söylüyordu. Şiir bu derece üstün idi o devirde. İşte böyle bir devirde Kur'an-ı Kerim nazil oldu ve onlara şöyle dedi: "Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina" فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِسْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ Eğer kulumuz Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama ceste ceste peyder pey indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'de şüpheniz tereddüdünüz var ise, Allah kelamı olduğunda tereddüdünüz var ise siz onun mislini getirmeye çalışın. Ve bu hususta Allah'ın gayrı bütün yardımcılarınızı davet edin. Dünyanın bütün ediplerini, belilerini çağırın. Firavun'un sarayına Hz. Musa'yı mağlup etmek üzere dünyanın her tarafından gelen sihirbazlar gibi ifadede sehhar olan bütün sihirbazları çağırın. İfadesi insanı büyüleyen bütün kuvvetli ediplerinizi çağırın, Kur'an-ı Kerim'e muharata edin edin Kur'an-ı Kerim'i mağlup ederseniz ben davadan vazgeçiyorum. Ben Allah'ın peygamberi değilim. Bu kelam da ilahi kelam değildir demek gibi bir remz ediyor. Böyle dediği halde kimse Kur'an-ı beyana karşı çıkmadı. Marazı etmek için bir şey yazmadı. O büyük şairler hepsi halk diliyle bağışlarsanız ar arz edeyim tut yemiş bülbüle döndüler. Hepsi sesini kesti ve ayrıldılar. Kur'an tarzı ifadedeki üstünlüğü o gün bütün beşerin efkarına hüküm ferma oldu. Aklınıza gelir ki, çokları demiştir, ne biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e muaraz edilmedi. Evvela bir Kur'an-ı Kerim'e muaraz edilseydi, Abdülkahil Cürcan'ın dediği gibi, eğer harflerle, kelimelerle, münakaşa, mücadele mümkün olsaydı, Sözle meselelerini halletmek mümkün olsaydı, soğuk harfle mesele halledilecek olsaydı, kılıçları bellerine takıp, seyiflerle mücadele yolunu tutmayacaklardı. O imam şöyle diyor, Belahatta imam, muharebeyi i mümkün olmadığından, mücadeleyi bisyufa mecbur oldular. Sözlerle, kelimelerle, münakaşa, münazara yapma imkanına sahip olamadıklarından, Kur'an'ın karşısına çıkamadıklarından kılıçlarla Bedir'de onun karşısına çıktılar. Uhud'da onun karşısına çıktılar. Mal, can, evlad dünya, iyal her şeyi tehlikeye attılar. Kur'an ahiretlerini de tehdit ediyor. Dünya ve ahiretiniz helakettedir. Mücadele edin. Kesin Kur'an'ın sesini yoksa teslim olun diyordu. Birinci delil bu çünkü onlar muharebe yolunu ihtiyar ettiler. Soğuk harple mesele halledilseydi o rahat yolu ihtiyar edeceklerdi. Rusya her sene yığın yığın olduğuna göre resmi kaynaklardan 25 milyar veya 21 milyar sadece Türkiye'de iddialat yapmak için soğuk harp istikametinde para sarf ediyor. Bir muharebeye girişme lüzumunu duymuyor. İşgal etme, istila etme çünkü zararlı bir şey. Dünya karşısına çıkacak bir zar atacak ya denk gelir ya da gelmez. Böyle yanlış bir oyuna girmeyi düşünmez. En isabetli yol çoğu kalple meseleyi halletmek. Adamlar satın almak bu milletin içinde bu milletin evladını bu millete düşman yapmak. Anaşist yetiştirmek. Kureyş bu yolu ihtiyar edebilirdi. Putperestler, o günün putperestleri bu yolu ihtiyar edebilirlerdik. Bu yolu ihtiyar etmeyip Muharebe yolunu ihtiyar etmeleri gösteriyor ki... ...o yolu ihtiyar etmelerine imkan yoktu. Kelimelerle Kur'an'a karşı çıkmalarına... ...fesahat ve belaatla... ...Kur'an'ın karşısına çıkmalarına imkan yoktu. Birincisi bu. İkincisi... ...eğer bir mücadele, münazara ve Kur'an'a karşı koyma... ...Kur'an'ın mislini yapma imkanı olsaydı... ...tarihler kaydedecekti. Halbuki bir iki tane... Güldürücü, müthikeden başka tarihlerin yazdığı, tespit ettiği bir şey yoktur. Bir iki defa onlardan bir tanesini arz etmiştim. Müseylemetül Kezzab, pasih veli bir insandı. İfadede güçlü bir insandı. Ama Kur'an-ı Kerim'e yaptığı nasire karşısında kendi ailesi, kendi kızı dahi vermişti El-Gari'atü <gülüyor> mel ve ma edrake mel suresine karşı nazire yapıyordu. ''El melfil ve ma edrake mel fiil, lehu zembun kasir ve khortumun tavir.'' deyince aile efradı dahi gülüyordu bu maskara ifadeler karşısında. İşte tarih kaydediyor ama bu maskara ifadeleri kaydediyor. En am insan dahi şu iki hakikat karşısında Kur'an-ı Muğzül beyana karşı muaraz edilmediğini, onun üstün bir ifade olarak ezelden geldiğini, ebede gideceğini anlamış olacaktır. Cenab-ı Hak bu safi eda ve ifade ile iz ana gelmeye bizleri muvaffak kılsın. Kalplerimizi onun nuruyla münevver eylesin. Yolunda bizleri kaim ve daim eylesin. Ben bir kısım misaller daha arz edeceğim, bununla ihtifa etmeyeceğim inşallah. Kur'an'ın belâtı vardır, üstün ifadeye sahiptir. Binaenaleyh bu yönüyle mucizedir. Beşeri aciz bırakacak bir ifadeye sahiptir. Beşer emsalini getiremeyecektir onu. Üç hususu bu derste arz etmeyi düşünüyorum. Birincisi, Kur'an'ın beyanındaki cezalet maksat nedir bu arz edeceğim. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'in ifadelerindeki gariplik, garipliğiyle beraber yani kimseyi taklit etmeme tarzı, garipliğiyle beraber tatlılığı bedi olması, cazip olması. Üçüncüsü, ifadelerindeki saltanat ve haşmet biraz zevk ehlinin, biraz tepkik ehlinin zevk alacağı, anlayacağı, izan edeceği huzuzlardır. Ve ilmin çeşitli dallarına ait söylediği fezlekeler gibi rahat anlayamayacağız belki bunu. Çok dikkat edersek anlayacağız. Cezaleti Kur'an şu demektir. Cezalet Arapçada bolluk manasına, bin bereket manasına... Çok yönlülük manasına, destekli payandalı manasına, hiçbir zaman kısır kalmaz, yozlaşmaz manasına gelir. Sağdan soldan hep ona bereket akar, sağdan soldan hep destek gelir, sağdan soldan hep beslenir. Bir görürsün bin olur, mübarek bir şey demektir, yani bereketli. Bu manada cezaleti alın ve Kur'an'ın bütün ifadelerinde bunları görmek mümkündür. Ben kısa üç ayetin yarısını arz edeceğim. Her ayetin yarısını arz edeceğim bu mevzuda. Bir parçasını bunlardan birinin o belaatta dahi zemahşeri keşfetmiş. Sonra çok büyük bir zat bunu geliştirmiş. Buna yeni şeyler ilave etmiş. Bir diğer ayet başka hiçbir yerde görmedim varsa bu sözleri söylerken bu bantları çok kocalar da dinliyorlar. Falanın fikrini falanın fikrini falana filana niye mal etti demesinler diye söylüyorum Ali'nin velin ismini. Ben başka yerde görmedim. Sadece bu asırda Kur'an'ın hakikatlerine dair tefsir yazan bir zatın bu ince esrarı keşfettiğini gördüm. Başkasını da görmedim. Bir başkası da daha yeni, daha cedid bir zatın olduğu keşfettiği bir husus. Üç tane Ayetin kendilerine has durumlarını arz etmekle, cezalet bahsinde bunlarla iktifa etmeyi düşünüyorum. Bu bolluk, bu bereket, bu etraftan beslenme, mübarek haline gelme hususunu hatırdan hiç çıkarmayın ve ben size bir ayet okuyayım, onun üzerinde beraber düşünelim. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet: "Ve le in messetun nefsaten min azabi Bu ayette anlatılmak istenen mana şudur. Çok dikkat ederseniz anlayacaksınız. Cehennemde azap görecek kimselerin çekecekleri azabın şiddetini anlatmak için o azabın en hafifini alıp anlatıyor. "Hafifi budur." diyor. Hafifi öyledir ki size dokunduğu zaman canınız çıkacak. Hafifi odur ki size dokunduğu zaman beyniniz kaynayacak. Hafifi odur ki size isabet ettiği zaman şoku olacaksınız. Hafifi budur. Ağırını varın siz kıyas edin. Ayetin ruhunda anlatılmak istenen şey Allah'ın azabının en hafif şeklidir. Ayetin ruhundaki mesele budur bundan ibaret. Fakat Kur'an-ı Muhsül beyanın ancak Allah ifadesi olduğu zaman izahı mümkün olan edası ve tarzı bu umumi manaya, mutlak, maksut, murad olan manaya kelimeler, harflerle imdada koşmaktadır. Bu ayetin umumundan çıkardığımız mana bu olduğu gibi teker teker her kelime elindeki kaşıkla bu ummana bu manayla gelmektedir. Herkes elini bu manaya uzatmaktadır. Her kelime bu manaya payanda olmaktadır. Hatta daha derin, daha içe doğru gidersek harfler dahi bu manayı beslemektedir. Harflerdeki ses, eda, hava, mahreç bu manayı teyit etmektedir. Bu bir zevk işidir. Yani şu harfler meselesi bir zevk işidir. Kur'an diline vakıf olmayan kimse bu zevk akıl erdiremez. وَلَئِنْ <gülüyor> مَسَّتْهُمْ eğer onlara dokunsa mesdese elle temasla dokunma gibi bir şey hafif bir dokunmacık nefhetün bir kokucuk gibi bir şey bir nefacık bir şey min azabı rabbike rabbinin adabından o zaman ne diyeceklerini biliyorsun ne diyecekler nasıl feryat edecekler nasıl dilgir olduklarını ifade edecekler anlarsın o zaman küçük azap karşısında Ayetten maksat olan manayı anladınız. Bakın şimdi. Kelimeler bu mana etrafında nasıl kuyular kazıyorlar? Nasıl bu manaya destek oluyorlar? Beşer bunu böyle ifade edemez. Siz bir söz söyleyin de umumi maksadınıza bütün kelimeler yardıma koşsunlar. Herkes başına bir sarık sarsın, beline bir kılıç bağlasın, ben de bu meydanda varım desin. Bunu yapamazsınız. Ben sadece şu ayeti düşündüğüm zaman, İlk Arapçayı okuduğum zaman da biraz mübalağalı... ...Kur'an gibi bir şey yazarım da benim aklımdan da geçiyordu. Sadece şu ayeti nazar marz ettiği zaman dedim ki... ...benim gibi bin tane insan bin sene düşünse... ...sadece şu ayetin kelimelerini dizemezler böyle. İntizamlı nizamlı dizemezler. Dedim elhamdülillah Allah dedirtti. Kur'an bana o günden sonra onun ayetleri gökteki yıldızlar gibi uzak uzaktan göz kırpar mahiyeti geldi. Mes kelimesi batış kelimesine, aks kelimesine nispeten yakalama ve şiddetli tutma manalarına nispeten azap öyle değil. Hafif dokunma. Azabı ilahi onlara hafif dokunduğu zaman hafif dokunma sözü mes'te var. Hafif dokunma. Esasen, kelimeyi meydana getiren o iki tane sin harfi şeddeli sin onda dahi bu hafifliği hissetmek mümkündür sin kelimesi kendindeki sinsilikle gizlilikle esasen bu gizli azabı bu hafif azabı bu görünmeyecek şekildeki azabı hafif ifade etmektedir neffah kelimesi bir kokucuk demektir öyle çok fazla değil bir fırtına bir tayfun bir hortum değil bir kokucuk kadar bir azap onları mescidi verse. Dikkat ediyor musunuz? Ayet'in umumunda olan mana nefhe kelimesi de ifade ediyor. Nefhetun sonunda bitenin var. İki tane ötüre haf diliyle. Nunu sakin gibi bir şey. Bu da tenkir içindir. Kelimeyi belirsiz hale getirme. Bu da azla delalet eder. Yine hafifliğe delalet eder. O kadar az ki bilinmiyor demektir. Yani oradaki tenmin o iki ötüre dahi o kadar az ki manasını ifade ediyor. Ayetin umumunda ifade edilen mana. Min kelimesi Arapçada bazısı demektir. Bütünü değil, azabı ilahinin bütünü hepsi dehşetiyle azametiyle değil. Ondan bir parça, azıcık bir şey demektir. Min harfi de yine azdı ifade ediyor. Azap kelimesi, ikab gibi, nekal gibi kelimeler var. Kökten kazma ve şiddetli azaba maruz bırakma. Bunların yerinde azabın ihtiyar edilmesi, hatta bazı kimseler Muhiddin İbn Arabi gibi kimseler. Azap kelimesi asten gelir, bu da tatmak demektir. Bunda öyle hafif bir azap vardır ki belki de tatlıdır demektedirler. Bu kelimenin burada ihtiyar edilmesi çok hafif bir azap. O kadar azap ki zancı azap değil. İşte bu kadar azı dahi isabet ettiği zaman, onlar anlayacaklar. Rab kelimesi terbiye eden, yetiştiren, rahmetle, rahmanla imdatlarına koşan Allah demektir. Kahhar, cebbar, mümit, mukit isimlerine nispeten Rab kelimesi yine bir rahmet ifade etmekte. Yani azabı hafifleştirici bir isimdir bu. Kelimede beş, Bu cümlede beş altı tane kelime, ayetin umumunun ruhunda maksud olan manayı ifade etmektedir. Hiç başka bir şey olmasa, sadece Kur'an'ın ifadeleri işte böyle olsa ki böyledir, bu husus Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna delavet edecektir. Beşer karihasından çıkmasını insan imkan ve ihtimal vermeyecektir. Bir diğer ayeti arz edeyim sure Bakara'da, Bakare'de bil بِالْغَيْبِ dedikten sonra وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقِنَاهُمْ يُنْفِقُونَ diyor. Müminler gaybe iman ederler. Namazlarını da dosdoğru eda ederler. Ve Allah'ın kendilerine verdiği şeyden infak ederler. Ama öyle demiyor da وَمِمَّا رَزَقِنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Biz onlara verdiğimiz şeyin bir kısmını bizim verdiğimiz o maldan infak olmak üzere Allah yolunda dağıtırlar. Manasına gelen sözüyle anlatıyor. Mevise kitaplarına bakan zekata dair Allah'ı hoşnut edecek şeyleri tespit etmiş olanlar çok iyi bilirler. Hususiyle Zekatın bir kısım şartları vardır. Allah yolunda infakın şartları vardır. Bir, bütün malını Allah yolunda infak etmeyi şeriat tebzir saymıştır. Bu Hz. Ebubekir Bekir gibi büyük kimselerin yapabileceği şey olsa bile yüzde doksan insanlar mallarını dağıtırken çoluk çocuklarını el açıp dilenecek hale getirmeyecek şekilde dağıtacaklar. Ditekim Buhari Müslim'de görüyoruz... ...Kâb İbni Malik tevbesi kabul edildiği zaman... ...bütün servetini vere, servetimi vereyim dediği an... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Sa'd İbni Ebu Vakkas vefat ederken... ...ben kelaleyim, benden sonra mirasçım yoktur... ...işte falan kız kardeşim vardır müsaade edersen... ...malımın hepsini dağıtayım, hayır dedi. İki sülüsünü dağıtayım, hayır dedi Allah Resulü. Yarısını vereyim, hayır dedi. Sülüsünü vereyim, üçte birini... Sülüs güzeldir buyurdu Allah Resulü. Esasen o bile çoktur. Fuhari'de görüyoruz bunu. Senin aile efradını gani bırakman, onların el açıp dilenci olarak sokaklarda kalacakları şekilde bırakmandan daha hayırlıdır buyurdu. Binaenaleyh zekatta birinci şey, çoluk çocuğunu dilencilik yapacak hale getirmeyecek şekilde vereceksin. İşte bunu bu ayetin ruhunda kelimeler ifade ettiğini göreceğiz. Zekatın şartlarını. Uzun boylu başka yerlerde anlatmaya lüzum yok. İkincisi... ...kendi helal kazandığın şeyden dağıtacaksın. Haramdan yaptığın ne zekat sana fayda getirir... ...ne de yaptığın haç fayda getirir... ...ne de kestiğin kurban senin sırtına alır... ...geçmen icap eden yerden geçirir. Haram olarak yaptığın hiçbir hayrın sana faydası yoktur. Orada kurbanın senden kaçacağı gibi... Haçta da yine sahih hadislerde görüyoruz. Labbeyk Allahumme labbeyk labbeyk ve saadeyk vel hayr dediğin zaman Allah ferman edecek. La labbeyk ve la saadeyk. Senin ne labbeykin ne de saadeyin. Başını yesin demektir bu. Helal para ile geleceksin. Helal para ile Mevla'nın huzuruna çıkacaksın. Zekatta, infakta, sadakada da helal olacak. İşte bunu da yine bu ayet ruhunda ifade ediyor. Helal, melal sözü yok bakın ayette. Ama ifade ediyor. Verdiğin şahsa minnet etmeyeceksin. Kur'an ifade ediyor. La لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى Sadakalarınızı minnetle, ezayla, başa kalkmakla iptal etmeyin. Veriyorsunuz madem. Verdikten sonra verdim, ettim demek suretiyle sevabını öldürmeyin. Bırakın hayatlı kalsın, canlı kalsın o. Başa kalktığınız an, adamın yüzüne söylediğiniz an, halkın içinde anlattığınız an tesiri gider onun. İşte ayet bu manayı da ifade ediyor. Başa kalkmama manasını da ifade ediyoruz. Beşincisi Allah rızası için verilmeyi ifade ediyoruz. Bu kadar söz söyledim bakın. Bütün bunları ve mimma rezeqnâhum yunfikûn sözüyle anlatıyoruz. Kısaca. Nereden çıkarıyoruz bu manaları? Bir... Bütün malınızı vermeyecek, dilence hale gelmeyeceksiniz. Min madan çıkarıyoruz. Biraz evvel arzettim, min'i öğrendiniz. Baz demektir. Hepsi değil, bütünü değil. Allah'ın size verdiğinin bazısını vereceksiniz. Dikkat ediyor musunuz? Nasıl kelimeler kullanılıyor? Nasıl malzeme kullanılıyor ki bozsan, parçalasan, götürsen pazarda, satsan parçaları da kıymet ifade ediyoruz. Tefarik-i asa diyor aslın müellifi. Kelimeleri parça parça yapsan, harf harf dissen onlar dahi elmas, bir hemte elmas olduğundan teker teker kıymet ifade ediyorlar. Min kelimesi tebiz ifade ediyor. Malın bütününü vermeyeceksiniz. Bir miktar vereceksiniz. Helalından vereceksiniz. Rezakına hum. Onlara rızık olarak verdiğimizi infak ederler. Başkalarına rızık olarak verdiğimiz infak etmezler. Yani kendi mallarından infak ederler. Yani helaldan infak ederler. İşte Nahum sözüne hum kelimesinin mef'ul olarak gelmez. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden verirler. Sözünden kendi mallarından verme, helalından verme hükmünü çıkarıyoruz. Verdikleri şeyi başa kalkmayacaklar, minnet etmeyecekler. Bunu Rezakna'dan çıkarıyoruz. Allah buyuruyor. Ben kendilerine rızık olarak verdiğim şeyden... Yani ben nasıl onlara vermişim onlar da verecekler. Babalarının malı değil... Toprağı yaratan benim... Tohumlara neşrine ma kabiliyetini veren benim... Yağmuru yağdıran benim... Güneşlendiren benim... Bitiren benim... Sizi yaratan benim... Bundan istifadeye salih keyfiyeti veren benim... Akıl veren benim... İdrak veren benim... Her şeyi rızık olarak sizi ihsan eden benim, benim verdiğimden vereceksiniz. Onun için minnet etme hakkınız yoktur. Başına kalkmaya hakkınız yoktur. Dediğini yine ayetin ruhundan çıkarıyoruz. Bir söz ama çok yüzü var. Bir kelime ama çok yönü var. Ve bütün ayetin kelimeleri mutlak manaya, murat manaya elleriyle, ayaklarıyla destek olmak üzere koşuyorlar. Ve bir de Allah rızası için verme. وَمِمَّا <gülüyor> رَزَقْنَاهُمْ Bir de verilen şeyi infak edecekler. Sefata, zevke, eğlenceye, israfa sarf etmeyecekler. İnfak ederler. Sözü, sözünü ifade eden yufukun kelimesi bunu anlatıyor. Ve bir de bizim kendilerine verdiğimiz şeyden infak ederler. Allah rızası için verirler. Çünkü içinde onların hiçbir şeyleri yoktur. Hiçbir şeye sahip değillerdir. Bu beş tane şartı üç dört kelimeden ibaret bir cümle ifade etmesi sadece Allah'ın ifadesine has bir keyfiyettir. Bunlar belki çok dikkat edilmezse herkesin anlayacağı şeyler değil ama ben mümkün olduğu kadar avamileştiriyorum. Basitleştirip anlatıyorum. Belki bedi zevki olan estetik zevki olan ifadelerin tatlılığından zevk alan kimselerin zevkini karıştırıyor, bulandırıyorum ama böylesine basitleştirmekle mazur görsünler umum halka ancak böyle hitap edilir ben de böyle hitap ediyorum. Yoksa kitabı önüme koyup okumam daha muvafıktır esasen bozuk ifadelerimle havayı bulandırmamak bozmamak için. Bir ayet daha bu hususta Kur'an'ın cezaleti bir bolluk, bir bereket, bir bin içinde bulunuşu. Bunu anlatmak için bir ayet daha arz edeceğim. Velau kunte qalbi min Önce kelimelerin manasını söyleyeyim. Manayı murada arz edeyim. Manayı murada kelimelerin nasıl koştuklarını nasıl silahşörler halinde onun etrafında yer, yerlerini aldıklarını hep beraber müşahede etmiş olalım. Bu ayet Ali İmran'da bir ayetin yarısıdır. Anlatılmak istenen şey de şudur. Uhud vakasında Efendimiz istişare buyurdu. İstişare halkın fikrini sorma, gönüllerini alma demektir. İstişareyi bazen reis, emir, kura meclisine takdim eder. Meselemiz bununla alakalı değil. Bazen de meclis erkanından bir tanesi ruznameye getirir bir madde kur. Ve bu meşveret meclisinde mesele görüşülür. Görüşülür ama rey imama aittir. Orada herkes böyle dese imamın daha gizli daha alttan bir tedbiri varsa söylemesinde de mahsur varsa söylemez öyle düşünüyoruz. isabetli ama hüküm budur der. Bunun manası şudur, meşveret emiri, amiri bağlamaz esasen. Fakat çok defa meşverette halkın fikirlerinden istifade edilir. Meseleler görüşülür, halkın kanaatlarına ehemmiyet verilmiş, reyleri alınmış, üstün tutulmuş olur. Bununla içtimai şuur teessüs eder. Bu arada antiparantiz gavurca tabirle arz ettim, bunu da anlatmış olayım. Efendimiz meşveret yaptı, Uhud'a çıktı. Meşverette halkın ekseriyeti çıkalım dediler. Çıkalım diyenler aleyhissalatü vesselam öyle hissetti ki Medine'de tabi harbinde kalsalar işten gönülden savaşmayacaklar. Onun için onlarla beraber savaşacakları yere çıktı Uhud'a. Ve orada kısmi yaralanma, berelenmeye maruz kalındı. Malubiyet demeyin. Ashabi Resulullah için mağlup oldu tabirini kullanmayın çünkü orada dahi mağlup olmadılar. Yaralı anların da düşmanı takibe koyuldular. Bunlar hakkında kullanacağınız kelimelerin nezaketine dikkat edin. Nezahetine dikkat edin. Allah Resulü'nün gönlü kırılmış olabilirdi. Kur'an-ı Muhyüsü beyan bu mevzuda onu irşad etti. Ayet nazil oldu. Onlarla meşveret et. Bir kere de azmetti mi? Artık azmine ikdam et, sebat et buyurdu. Ve işte bu cümleden olarak Nebiler Nebisine sallallahu aleyhi ve sellem وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَمْ فَضْلُوا مِنْ <حَوْلِك> Şayet kat kalpli insanları ürküten, kaçıran, dikkat edin sözlere, tazlik eden birisi olsaydın onlar da kırılır, dökülür, kumandandan ayrılan neferat gibi kaçarlar. Fezzi galiz değildi. Onun için etrafında kırılıp dökülme, kaçma, teneffür yoktu, nefret yoktu. Bakın şimdi anlatılmak istenen manaya. Aleyhisselatu vesselamın tazyikinin olmayışı, zorlayışının olmayışı, insanları zora koşmayışı, katikalpli olmayışı, bulanık şeyler onlara takdim etmemesi ve Ali onların da böyle tiksindirici şeylerden kaçmamış olmalarını ifade ediyor. Her Kelimelerin içine girdiğimiz zaman söylediğim bütün bu manaları her birisi tek başına ifade ettiğini görürüz. Eğer sen fazla olsaydın fazlın Arapça karşılığı şunlardır. Bir kötü huylu demektir, huysuz alemi nefret ettiren huysuz, gören kaçan huysuz, haşin sözlü, baş yaran, diş kıran, sözler söyleyen bir insan demek. Bir manası da faz dediği zaman Arap şunu anlıyordu. Çölde susadığı zaman hayvanların içindeki suları, kirişindeki suyu sıkıyor, çıkarıyor, o bulanık suyu içiyordu. İşte böyle sıkan Sıkmakla içinden bir şeyler çıkarmak isteyen, Çıkardığı şeyde bulanık olan olsaydın, Dikkat ediyor musunuz? Galizel kalbi, Fens kelimesiyle iktifa etmiyor. Bir de galizul kalbi olsaydın, Kalbi yoğun, katı, Galiz kelimesinin manası da bunlar, Yoğun, katı, zorlayan, zora koşan manaları. Sen böyle olsaydın, لَنْفَدُّ مِنْ havlik, infidat kelimesi, bir şeyin bir şeye çarpması, kırılması, dökülmesi. Bir şeyin zorlanması, tazlik edilmesi, kırılması, dağılması. Bir şeyin başının kopması, ondan sonra altta kalan parçaların, uzuvların etrafa anajist olarak dağılmaları demektir. Teker teker bütün kelimeler aynı büyük mana etrafında büyük bir hakikati neticediyorlardır. İnfidat kelimesinde de bunlar var. Bir zorlama, bir sürtüşme, bir tazyik görme neticesinde kırılma olacaktı. Sıksaydın yine patlatacaktın. Zorlasaydın yine patlatacaktın. Tazyik gö gösterseydin yine patlatacaktın. Demek ki bir tazyik görme... Bir zorlama, bir kırma, bir dağıtma meselesi bahis mevzu. Nebiler, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, tazyik etmeyen, yumuşak davranan, ve وَلَا تُعَسِّرُوا diyen, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, ve وَلَا تُنَفِّرُوا, tebşir edin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin diyen bir insan. Sen Allah'ın ihsanı olarak bu âli hasletler ile mamur bir insansın. Eğer bunlar olmasaydı da, felzigaliz olsaydın, Sürten, toslayan, zorlayan, zora koşan, kıran, dağıtan insan olsaydın, onlar da etrafından verirlerdi. Az dikkat ettiyseniz, Allah'ın burada manayı, muradı olan maksadı neyse, o maksadın etrafında teker teker kelimelerin nasıl tatlı bir insicam içinde omuz omuza geldiğini göreceksiniz. Bu hususu, cezalet hususunu daha çok ayetlerle size takdim etmek mümkündür. Kur'an'ın bütün ayetleri budur desem mübalağa olmaz, böyledir desem mübalağa olmaz. Fakat başka hususları da arz etmek için geçeceğim bunu. Size söz verdiğim hususlardan ikincisi, ifadelerinde bir gariplik vardır. O güne kadar söz söyleyen, muallaka yazan, Şiirler ısrar eden, ediplerin, belirlerin, şairlerin sözleri arasında görülmesi mümkün olmayan bir eda, bir tarz ifade vardır. Çok değişiktir, çok garip şeyler vardır. Fakat garipliği ile beraber garip şeyler kulağa nefret verir. Kulağa nefret vermeyen bir tatlılık vardır. Ağaçın yaprakların hemheme demdeme içinde birbirlerine sürtünmesi neticesinde çıkardıkları ses gibi bir tatlılık vardır. Suyun şakırtılarında ve şıpırtılarında duyulan ses gibi bir tatlılık vardır. Yağmurun yağışındaki tatlı ses gibi bir tatlılık vardır. Bir selaset, bir ahenk içe huzur getiren bir tatlılık vardır. Garip şey nefret verici olur. Ve bu garabetinin de iki yönü var Kur'an-ı Mucizü'l-Beya'nın. Bir surelerde Umum maksadı ifadede, umumunda birden gördüğümüz garabet vardır ki değişik bir tarzı ifadedir. belli Dibni Muheyre gibi bir zat dinlediği zaman, vallahi ben şiirin her çeşidini bilirim, şiir değil. Nesli mükemmel bilirim, bu nesir de değil. Şiirbaz sözü de değil. Fakat öyle bir söz ki, ben onu dinlerken anlattığı şeyler beni çarpacak gibi geliyordu bana. Dediğini duyarız. Müslüman olmadı ama bir daha da işe karışmadı. Vallahi bunun karşısına çıkmak doğru değil dedi. Kur'an-ı Musul beyanın sehhar ifadesi karşısında büyülenmişti Velid ibn-i Mugayre gibi sözün her çeşidini anlayan insan. Daha niceleri niceleri geri geldikçe bunlardan misaller vermek suretiyle sizleri dinlendireceğim inşallah. Harflerinde hususuyla mukattaatta garabet vardır. Ne demek mukattaat? Elif lam mim dediğimiz zaman lügatlerden manasını bulamayacağımız üç harften ibaret bir kelime karşımıza veya bir ayet karşımıza çıkıyor. Elif lam mim. Elemed okumuyoruz bunu? Eğer hece harfleri üzerine okusak eleme demek lazım ama elif lam mim diyoruz. <gülüyor> Keza Ali İmran'ın başında da elif lam mim görüyoruz. Elif lam mim sat görüyoruz. Araf suresinde Raat'ta Rum Suresi'nde, Ankebut Suresi'nde Elif Lam Mim görüyoruz. Elif Lam Mim Ra görüyoruz. Meryem'de Kaf Ayin Sad görüyoruz. Kaf görüyoruz, Nun görüyoruz. Mukattaat bunlar. İşte o güne kadar hiçbir edebin, belîm sözlerinde böyle şeyler yoktu. Böyle bir garabetle çıktı onların karşısına ama bunların altında büyük esrarların yattığını ne bilir nebisi? ve onun sadık asabı hissediyorlar. Biler anahtar olduğunu, esrarın şifre çözücü bir anahtarı olduğunu hissediyorlar. Dikkat buyurun. Kur'an'ın insanın ferdi, aile ve hayatına, ibadet, muamelat, ukubat, ahkam halinde taalluk eden meseleler değil. Esrar-ı Kur'an vardır. Kur'an'ın sırları şifrelenmiştir adeta. Velilere şifrelenmiştir. Bu şifrenin anahtarı da bu surelerin başındaki mukatta harflerdir. Askerde şifreyi görmüş olanlar bunu bilirler. Beşer gruplu harfler, harfler halinde kulağına kulaklığı takan alıcı bir telsiz operatörü dinler. Manasız harfler gelir, o da beşer beşer yazar bunları. Fakat bu harflerden evvel beş tane rakam gelir. Bütün sır oradadır. O beş tane rakam, o şifrenin çözülmesine, şifreci subayın önünde, şifre makinasında yardım eder. Anahtardır. Şifrenin, sırrının anahtarıdır. Kur'an'ın içindeki esrarın anahtarı, mukattaattır. O mukattaat olmasa Muhiddin İbn Arabi Kur'an'ın sırrını çıkaramaz. O anahtarla çözer. İmam-ı Rabbani o sırrı çıkaramaz. Asrın müellifi, mümtazı çıkaramaz o esrarı bu şifreleri kullanırlar onlar. Allah Celle Celaluhu, ilham-ı ilahinin mahbiti olan tertemiz kalp, kalplerini onların bu anahtarları evvela ilham eder. Bu anahtarları kullanır, herkes kendi devri için çok lüzumlu esrarı Kur'an'ın umumi manalarının yanında, remizler, işaretler halinde çıkarır, halka takdim ederler. Bunu bu kadar bilin. Ama bu mevzuda bu kadar malumatı olmayan ümmi bir insan bizim cebirde kullandığımız harfleri gören avam bir çoban gibi bu harfler neye yarıyor dediği gibi öyle diyecektir. Hesaptan, riyaziyeden anlayan bir insan için harflerin manası vardır. Ve bu harfler matematikteki çok muhlak meselelerin esasen çözücü anahtarlarıdır. Bu harflerden bir tanesinde bir yanlışlık bütün problemi bütün müşkül alt üst eder. İşte Kur'an-ı muhis Beyan'ın esrarının anahtarı da bu mukattaattır. Bu kadar bilin. Ben sadece nakledilen şeylerden bir iki hususu arz edeceğim. Evvela bu mukattaatta Kur'an-ı Musul Beyan bir yol takip etmiştir. 28 harfi var Kur'an-ı Kerim'in veya 29 harfi. Ve Kur'an'ın harfleri çeşitli bölümlere taksim edilmiştir. Kıraatla meşgul olanlar Mehcure gibi, Mehmuse gibi, Şedide gibi, Rahve gibi, Kalkale gibi, tecvid okumuş kimseler bunları bilirler. Harflerin şiddetli olanını, yumuşak olanını, insanın ağasının itvakına vesile olanlarını vesairesini bunlar tasnif etmiş, bölmüşlerdir. İşte bu harf çeşitlerinin Kur'an-ı Kerim başındaki mukattaatla yarısını almış, yarısını bırakmıştır. Harflerin şiddetli olanlarının azını almıştır, yumuşak olanlarının çoğunu almıştır. Ama böylece yine yarısını almış, yarısını bırakmıştır. Bunu şöyle anlayalım. Buradan İzmir'e gidiyorsunuz veya İzmir'den buraya geliyorsunuz. Yolunuzun sağında, solunda üzerlerine reflektörler veya postlar yapıştırılmış taşlar görüyorsunuz. Veya telefon direklerini görüyorsunuz. Siz oradan çıktıktan sonra 200 tane direk dizili buraya kadar görseniz 200 tane direk. Bu direklerden bir tane aradan alınmış, bir atlanmış, bir tane daha alınmış, bir atlanmış, bir tane daha alınmış, bir atlanmış, bir tane daha, alınmış, bir atlanmış, bir da tane daha buraya. Buraya kadar bütün direklerde bir atlanmış, bir alınmış, bir atlanmış, bir alınmış ve sonra orada bırakılanlar bir şeye şifre olmuş, alınanlar da başka bir şeye şifre olmuş. Olduğunu görseniz. İhtimal verir misiniz ki bir rüzgar, birini atlayarak öbürünü devirdi, on atlayarak öbürünü devirdi, on atlayarak öbürünü devirdi. Veya da hesabı planı olmayan bir kör çocuk, bir sakat insan, bir bunak, bir aptal bu mükemmel işi yaptı, buna ihtimal verebilir misiniz? İşte Nebiler Nebisi'nin, Nebi-i Ümmü olan, mektep, medrese görmeyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, bize tebliğ buyurdu. Kur'an-ı Moğzul'ün beyanın başındaki mukattaatı aynen böyle görüyoruz. Bu harflerin bir atlanarak, bir alınarak, bir kısım şifrelere anahtar yapıldığını, çok mühim meselelerde kullanıldığını görürken, beri tarafta geri tarafta geride bırakılanlar da yine bir maksada matuh bırakılmış olduklarını görüyoruz. Bunu <gülüyor> size daha açık anlatan bir husus arz edeyim. Kur'an'da İki surede kaf vardır. Mukattaat olarak. Bir Kaf suresinde. Kafel Kur'anil Mecid. Bir de Şura suresinde. Ha Mim Ayn Sin Kaf. Mukattaat kaf olarak iki surede vardır. Ez-zeru meşgul olanlar Kaf Kur'an demektir derler. Fakat siz burada bunu çok açık göreceksiniz. Kaf suresi kafla başlayan bu surede kaf elli yedi tanedir. Hatırınızda tutun rakamı. Bu surenin içinde sayın gidin elli yedi tane kaf vardır. Hamim ayin sin kafta da elli yedi tane kaf vardır. Bütün Kur'anı birden gözünün önünde tutmayan, bu işte bir kısım hesaplar planlar olmayan bir kimse bunu tansim edemez. Bu 57 tane iki tane Kaflı suredeki kafları yan yana getirdiğiniz zaman 114 yapar. Kur'an-ı Kerim'in 114 suresine remz eder. 114 tane bütün Kur'an'ı meydana getiren küçük Kur'an sureler var. Sayın. Ve bu iki surenin Kur'an'la çok sıkı alakası vardır. Kur'an il mecid diye başlar. Kur'an-ı mecide kasem ediyorum ki Allah buyurur, sonunda şöyle bitirir, bil بِالْقُرْآنِ men يَخَافُ وَعِيدٍ Senin tehditlerinden korkanı Kur'an'la korkut, inzar et demektedir. Dikkat ediyor musunuz? Kur'an'la başlayan bir sure, Kur'an'la biten bir sure, remz olarak başında kafın bulunması, 57 tane kafı muhtevasında saklaması, Hemen şura suresine geçelim. Tamim aynsin sin kaf, 57 tane kaf var. Ve şöyle başlıyor. Kezalike يُوحِي اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ min قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ Bu tıpkı senden evvelkiler gibi Allah'ın sana vahyettiği bir kitaptır. Dikkat ediyor musunuz? Nasıl vel Kur'an-ı Mecid'e benziyor? Nasıl kafla başladığından ötürü vahyi semavi Kur'an'ı anlatıyor? Ama bakın sonuna, وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا Emrimizden sana tıpkı bunun gibi vahy ediverdik demektedir. Yine vahyi semaviyi yine Kur'an'ı anlatmaktadır. Şura Suresini ve Kaf Suresini sıktığınız zaman başından sonundan Kur'an damlıyor. Başına kaf konuyor Kur'an'a remz ediyor. Her ikisinin içindeki kafları mecmu 114 yapıyor, 114 sureyi Kur'an'ın adeta remzi oluyor. Bu acaba tesadüfen olabilir mi? Tesadüf ihtimalleri az çok bilen bir kimse, bu ince, bu esrarlı hesapların beşer tarafından yapılmasına ihtimal veremeyecektir. Ama sadece mesele bununla kalmıyor. Bu mukattaatın takip ettiği ayrı bir yol vardır. Bütün dikkatinizi istirham ederek arz ediyorum. Mukattaatın takip ettiği bu parça parça okunan, Elif edilmeden okunan harflerin takip ettiği ayrı bir yol daha vardır. Gariplik, bir bedilik ifade etmektedir. Bir tatlılık, bir değişiklik ifade etmektedir. Bunlardan sadece bir iki tane Elif-Lam-Mimi, Elif-Lam-Mimra'yı arz edeyim. Elif-Lam-Mimra, Ra'at suresinin başındadır. Bu Elif-Lam-Mimra, Elif de vardır Ra'at suresinin içinde, Lam da vardır, Mim de vardır, Re de vardır. Bu surenin içinde bu harflerin bulunması normaldir. Çünkü kelimeler, cümleler harflerden yapılmaktadır. Ama bir sıra takip etmektedir. Elif önce gelmekte, Lam ikinci derecede gelmekte, Mim üçtür, Rada dördüncü harftir. Bu harflerin böyle burada sıra takip etmesine göre surenin içinde bulunan bu harflerin tenazülü bir tertiple sıralandığını görürüz. Bunun manası şudur. Bu surenin içinde en çok elif bulunmaktadır. Onun yarısına denk, lam bulunmaktadır. Lamın yarısına denk, mim bulunmaktadır. Mimin yarısına denk, re bulunmaktadır. Söyleyeyim bakın. Rad suresinin içinde bütün eliflerin sayısı 625'tir. Saydığınız zaman göreceksiniz. Hemen yarısını alalım bunların veya üçte ikisini alalım. 479 kadar... Lam vardır bu surenin içinde. Üçte ikisi kadar lam vardır. 200 60 kadar mim vardır bu surenin içinde. 127 kadar da vardır bu surenin içinde. Tenazülü bir tertiple Kur'an'ın elektronik bir keyfiyeti, elektronlar alemine ait bir keyfiyetini görmek mümkündür bundan. Surenin dışına sızıp çıkan bu harfler, tenazülü bu, bu tertiple, dışta elektronlar halinde Kur'an'ın içindeki esasen nötronu, protonu göstermektedir. Burada hangi harfler daha çoktur, hangileri daha azdır onu göstermektedir. Bu mesele sadece Ra'at suresinde değildir. Bir başka sureyi daha söyleyeyim sayın siz gidin. Tenazülü tertip. Önce gelen en çok, ortada gelen orta derecede, sonra gelen üçüncü derecede, Kur'an-ı Kerim'in içinde, Bakara'nın içinde o harfler ne kadar zikrediliyor? Bunları hemen surenin başındaki harflerde anlamak, görmek mümkündür. Siz rahatlıkla diyebilirsiniz ki, Bakara'da en çok zikredilen Elif'tir. İkinci derecede lamdır, üçüncü derecede Mim'dir. Bunu rahatlıkla diyebilirsiniz. İki husus vardır. Bir, bu mukattaat surenin içinde sair harflerden daha fazla zikredilmekte. İki harfler sırasına göre başta gelen daha çok ortada gelen orta derecede, sonda gelen son derecede zikredilmektedir. 4592 tane elif vardır Bakara suresinde. 3204 tane lam vardır Bakara suresinde. 2100 95 tane mim vardır Bakara suresinde. Saydığınız zaman tenazülü tertibi yukarıdan başlayıp aşağıya doğru gittiğini göreceksiniz. Tesadüfe imkan ve ihtimal verme imkan yoktur. Sadece bunda değildir. Ali İmran suresini aldığınız zaman onda da göreceksiniz. 2780 küsur elif göreceksiniz Ali İmran suresinde. 1887 veya 85 lam göreceksiniz Ali İmran suresinde. Keza 170 küsür hatırımda kaldığına göre mim göreceksiniz Ali İmran suresinde tenasülü tertibin burada dahi mevcut olduğunu. Sırasıyla başta bulunan en çok, ortada bulunan ona nispeten az, sonda bulunan ona nispeten daha az olduğunu göreceksiniz. Ankebutu da saysanız aynı şeyi göreceksiniz. Rum suresindeki hece harflerini saysanız, sonra içindeki harfleri saysanız aynı hakikatle karşı karşıya kalacaksınız. Yasin suresinde böyle değildir. Yasin'de iş tamamen tersinedir. Önde gelenin daha çok zikredildiğini sonra gelenin daha az zikredildiğini görürüz Yasin suresinde. Çünkü Yasin suresinde hece harfleri ters dönmüştür. Elif, lam, mim'de önce elif gelir elfabada, sonra derecesine göre lam gelir, sonra mim gelir. Hece harflerinin sırasını takip ettiği için orada bu tertibi tenazül göze çarpmaktadır. Ama Yasin suresinde ye en sonra olduğu halde başa geçtiğinden, sin önce geldiği halde sona kaldığından burada tenazülü tertip tersine dönmüştür. En çok ye zikredilmektedir, en az, en çok sin zikredilmektedir en az ye zikredilmektedir. Üzerinde düşünerek arz ettiğim için beni de yoran bu husus, gönüllerinizin nefine racı olsun Allah'tan dileyelim. Kur'an-ı beyanın ifadelerinde, edasında sadece harfler arasındaki garabeti arz etmek için, husus ile mukattaat arasında garabeti arz etmek için, Garipliği şimdiye kadar kimseyi taklit etmediğini, büyük manalar ifade eden bu mukattaatla bir kısım sure, surelere başladığını arz etmiş oluyoruz. Halbuki söz verdiğim şeyler arasında surelerdeki bedi olma, cazip olma, garip olma hususunu da arz edecektim. Dile vakıf bir eda ile Amme suresini, Bakara suresini, Ali Imran suresini khususıyla kulli lham ve malik mülkiti ütil göklerin ve yerin sahibi Hazreti Allah'ın göklerde ve yerdeki tasarrufunu nazar itibara alarak icraatü sübâniyyi seyrettiğiniz zaman haşmeti parlaklığı tatlılığı karabeti müşahede edeceksiniz. Hüsyar bir kalbiyle ammeyi okuduğunuz zaman nasıl kıyametten sorulduğunu istifamın adeta bir diyalog grup bir meseleyi ortaya diyalektik olarak atıp, ondan sonra o meseleyi çözmek, tahlil etmek için bir yol takip edilir, aynen öyle. Bir istifam olarak nasıl, kıyametin bir mesele olarak ortaya atılması, ondan sonra hemen ispat yoluna geçilmesi, Yerin bir beşik olarak tefriş edilmesi, semanın yıldızlarla yıldızlanması, yağmurun aşağıya inmesi, otların bitirilmesi, yeryüzünün hayata mazhar olması, fezleke halinde inne yevmel mi mikâta sözüyle fezleke verilmesi. Tıpkı bahar haşri gibi sizin haşrinizle olacak çok muhkem bir edayla, sağlam bir edayla, haşmetli bir ifadeyle bu hakikati ifade etmesi. Sonra ahiret alemine intikal etmesi, ehli cennetin elinden tutup müttekiler diye vasıflandırması, sonra mazhar olacağı şeyleri ona peyderpey anlatması, söylemesi, sonra ehli cehennemin durumunu anlatması ve ondan sonra ona ya leyteni küntü sürabat edilmesi, öyle tatlı, öyle garip bir aheng içinde ifade edilmiştir ki, Hiçbir şiirde insan bu tatlılığı göremeyeceği gibi hiçbir ifade ve edada bu tatlılığa, bu garabete insanın aklı ve aşkı ulaşamaz. Allahu Teala ve Teqaddüs Hazretleri kelamı cami olan Kur'an-ı Müciz'ül beyanın muhatabı cami millet bizleri o kelamı kadimden gerektiği gibi istifadeye muvaffak kılsın. Bizleri yolundan ayırmasın. Önümüzdeki derste bu dersin devamını inşallahü teala arz etmeyi düşünüyorum. Bitiremediğim, bıraktığım yerden başlar devam ettiririm inşallahü teala. Allah yar ve yardımcımız olsun. İllahi teala el Ayetin anlatmak istediği şey budur. Nebiler nebisinin yumuşak bir kalbi vardı.